bir bar etkliden dert sorulur mu sorulur mu akkar suya şöyle bir bar derkliden dert sorulur mu etkliden dert sorulur mu sorulur muda Çok görme bana, çok görme bana Ayrılamam ben o gül yüzü koy Satköyli bağlıdır canım canana Canım canana ayrılamam ben o gül yüzü yardan Tutkuyla bağladım canım canana, canım canana Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan Sesim bir kanım sesim açıktır o yar e gönül gafesim Yaşarken aldım havam nefesim havam nefesim ayrılamam ben o gül yüzlü yar Yaşarken aldım havam nefesim, havam nefesim Ayrılamam ben o gül yüzlü yarda aşkım yanar süt yanan artı telse aşkın gülüre imde biterse ayırsın peleğin gücü yeterse gücü yeterse ayrılamam ben o gül yüzlü yardan ayır Beleğin gücü yeterse, gücü yeterse ayrılamam ben o, gül hüznü ayrılamam ben o, gül hüznü ayrılamam ben o, gül hüznü yardan. Ağızınıza Al sağlık. Alkışlar erdeme geliyor. Evet, ikinci erdi. Harikasın, <gülüyor> süperdi şelpelerin. Ger Gerçekten de, de şelpe de güzel, sesiniz de <gülüyor> güzel. güzel. Valla iki evet. güzel eserle başladık Celal abi. Herkese Akarsu'dan güzel iki tane değişle e, seslendik bu programımızda. İşte duyduğunuz üzere bu programımızda Yaşamdan Türkülerle mucisa Akarsu'yu anacağız, onu konuk edeceğiz. Türkülerimizi, onun türkülerini e, söylemeye çalışacağız nacizane Evet. İyi Şimdi, de olacak sanıyorum. Bence i̇yi de iyi olacak çünkü oldu başlangıcı bence. direkt olarak Akarsu'nun iki mükemmel eseriyle e, başlandı. Ve niçin böyle yaptık? Çünkü o kadar çok eseri var ki. Evet. Yani konuşmalardan hı. çok e, türkülerle açalım istedik. Hı. Böylece de hem Akarsu'yu da e, yad etmiş olacağız. Çok genç yaşta çünkü aramızdan kaybetmiştik. Evet. Kaybetmeme neden olan e, gerekçeler de var. Hı hı. Bunları da konuşacağız. Evet buradan başlayalım istersen hocam. Akarsu ee, kimdir? kimdir? başlayalım. başlayalım. Akarsu kimdir? Akarsu, nacizane, dertli bir ozandır. Türkülerden <gülüyor> evet. de bildiğimiz üzere. Sivaslıdır kendisi. 1948 yılında Kangal ilçesi, Minarekaya köyünde doğmuştur. Ee, küçük yaşlardan beri zaten işte diğer ozanlarımızda da olduğu gibi muhabbetlere katılmıştır, Cem törenlerine katılmıştır. Orada işte Alevi Bektaşi kültürünün zaten e, öğrettiği, ...sas çalıp türkü söyleme kültürümüzde olan çalma söyleme geleneğini almış ee, ve onu yürüten orada e, ustalarından bir takım şeyleri kapıp... ...daha sonra da kendisini icra eden bir ozanımızdır çok genel hatlarıyla söyleyecek olursak. Evet bir de şey de var hocam mesela onun hani okul hayatında da biliyoruz çok fazla okumadığını evet. doğuştan itibaren ne iki, ikinci sınıfa kadar geldiğini ve çok da eski çağlardı yani ilk okul 1948 doğumlu olduğunu biliyorum hı hı, çok hı. genç yaşta kaybettik ama evet. yani ikinci sınıftan itibaren de kendi kendine okuldan alınıp işte ekonomik ve nedenlerden dolayı kendi kendine öğrendiğini biliyoruz o süreç içerisinde bir tarz anlamında da yani bu yaşadığı işte Alevi Bektaş'ı geleneğinden geldiğinde bildiğimiz için Hı -hı. genelde ilk çıkışları genellikle değişler vesaire biraz önce de onun Hı -hı. De değişlerinden bir tanesini söylediniz yani evet, en azından evet. yani o anlamda da hani bakıldığı zaman e, Türkiye'deki gelenek görünek vesaire yani beslenmesinde bundan da kaynaklanan bir kimlik şeyi var mı acaba hani genel anlamda Tabii tabii olmaz mı? Tabii ki var da. Şimdi ozanların biz hani genel yapısına baktığımızda şöyle bir şey var. Ozan hemen kendi kişiliğini bulması mümkün değil zaten. Yani bir, bir ham olma dönemi var. Daha sonra pişiyorlar ki belli bir zaman gerektiriyor, belli bir tecrübe gerektiriyor, olgunluk gerektiriyor pişme dönemi. Yani işte mesela e, Muhlis Akarsu da 1980'lerden sonra kendi kişiliğini kimliğini tam olarak bulmuş. Yani tarzını diyelim daha doğrusu kimlik Hı -hı. demeyelim de tarzını bulmuştur. Genelde ozanlarda ee, ...daha önce okunmuş ustamallar okunur. Ustamalı deriz biz bunlara. Ozanların yaptığı eserleri ustamalı deriz. İşte kim gibi? Pir Sultan gibi. Ee, Karacaoğlan Karaca gibi. Olan gibi, Hı. Köroğlu gibi, Dadaloğlu gibi, Yunus Emre gibi... ...pek çok sayacağımız isimler... ...daha önce kendisinden önce yapılmış olanları... ...çalar, söyler. Kendine yakın bulduklarını, kendine yakın hissettiklerini. Mesela işte mahsun Şerif çokça e, Pir Sultan dinler, çalar da... Ee, Muhlis Akarsu da diyelim ki Karacaoğlan, Karacaoğlan daha aş... sevda türkülerimizi evet, daha söylemiştir. Kendini yakın bulmuştur. Onları çalar söyler. Örneğin yani atıyorum ki ee, Muhlis Akarsu çokça zaten Pir Sultan Abdal türküleri de çok fazla söylemiş. Mahsuni'yi de çok fazlası çalmış, söylemiştir. Hatta çok etkilendiği de söylenir. Özellikle Davut Sulardan çok etkilendiği, onun ağzıyla, onun yorumuyla okudu söylenir. İşte dediğim gibi çok doğaldır bu zaten. Ozanlıkta olan şeydir. Yani hepsine ozanların o kimliğine baktığımızda... ...ilk bölümü yani yetişme evresi... ...hani birilerini mutlaka taklit etmeli. Taklit etmeyse eğer hani bunun adı. E onu söyleyecek, çalacak, onunla pişecek, onu anlayacak, kavrayacak ki... ...ondan sonra kendi yorumunu bulacak. Ben bir de farklı açıdan bakmak istedim hocam. O niçin hani o kültürden, beslendi kültürden anlatalım istedim. Çünkü 1948 doğumlu. Mursakarsu evet. 1950 Türkiye'si ve dünya konjonktürüne baktığımız zaman hı hı. Alevi geleneğinden Kendisi gelen birisi çünkü, evet, evet bir o, o yüzden de biraz da oraya bakarak hani anlatmak istedim. Evet. Çünkü yani Alevi geleneğinden dolayı Osmanlı döneminden beri Aleviler hı hı. yani çok fazla kimliklerini kullanamamışlar, horlanmışlar, ki. baskı ve katliamlarla evet. da karşılaşmışlar. Siz... Bu katliamlar da Cumhuriyet döneminde de devam etmiş. Ki e, özellikle sağ iktidarlar 1950 hı hı. yılından devam eden e, nedenden dolayı özellikle sağ ihtarları da komünizmle mücadele dernekleri, yükü ocakları, akıncılar derneği gibi sağ derneklerle güçlenirken karşı sol örgütler de kendi ideolojik örgütlenmelerini yapıyorlardı. İşte o dönemde yani daha çocuk anlamda mucize Hı -hı. ama Hı -hı. sol örgütler ise demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi söylemle taban oluşturuyorlar tam Hı -hı. tersi. Hı -hı. E, siyasal ayrışım körüklendikçe Aleviler de tam tersi kendilerini ifade edebilecek gibi sol partilere genellikle destekliyorlardı. Aslında Alevi-Sünni ayrışımı yaratacak güçler kendi toplumun içerisinde değil dışarıdan yapılan bunu özellikle daha Hı -hı. ikinci bölümde anlatmaya Eş, daha çok so evet. girmek isteyeceğim. Hı -hı. Çünkü Alevilere karşı Türk İslam sentezi doğrultusunda konferanslar paneller Hı -hı. düzenleniyor ve inanç ayrılığı körükleniyordu. Evet. Şimdi o coğrafyada özellikle hani Doğu ve Güneydoğu coğrafyasında bu çok fazla kaşındı. Kaşıtırıldı daha doğrusu evet. bir işler tarafından. Ki Mülis Akarsu'nun da beslenmesinin Dolayısıyla kendi inancı doğrusundaki yapıdan gelmiş değişleri hani öncelikle söylemesi sonra aşk sevda diye söylemesi kalması mümkün değil mümkün yani değildi. şimdi evet. Sivas'la Kangallı bir aşık tutup da hani başka bir müzik türü zaten dinleyip çalması söylemesi ya da Alevi değişlerinden hani soyutlaması kendini düşünlemez zaten diye düşünüyorum Hı. mutlaka ee, o da çağının e, işte yarasına parmak basacak sözleri zamanla kendisi yazacak. Önce yazılmışları var olan işte Pir Sultan'ın Mahsuni'nin günümüzüdür. Ee, Mahsuni Pir Sultan'ıdır günümüzün. Pir Sultan işte binlerce yıl önce nasıl bu sistemi eleştirdiyse... ...Mahsuni de günümüzü eleştirmiştir. Ee, bununla aynı fikirde olan o önce onların eserlerini okumuşlar. Daha sonra kendilerinin de diyecek lafları varsa... Kendileri de laflarını söylemişler, sözlerini söylemişler ki bir sonraki eserlerde mesela onlardan bir tanesini söyleyelim. hemen evet. yeri gelmişken söyleyelim. Hı hı. Ee, yoruldum, yorgunum, fazla gidemem. Neler etti gahir beni sahibi? Buyurun. Evet, Erdem, Erdem Bey. Kardeş. uzla gidemem neler etti gahir beni sar beni roldum yorgunum fazla gidemem neler etti gahir beni sar beni kolay değil ben bu derdi çekemem salımın elinde koydu hal beni kolay değil ben bu derdi çekemem salımın eline Saldı hal beni Arsız değildim Arsız ettiler saldılar gurbete yurtsuz ettiler arsız değildim, arsız ettiler saldılar gurbete yurtsuz ettiler yardan ayırdılar yarsız ettiler şimdi gizli gizli gınar el beni yardan ayırdılar yarsız ettiler şimdi gizli gizli Ve çok dertlendiğim bir türküdür ee, bu türkü. Muhlis Akarsu sanki kendi öleceğini yani salının kurulduğunu çok önceden oturmuş ve yazmış. Evet. Kurulmuş bekliyor gurusal benim diyor ya. Orada böyle tüylerim diken diken oluyor gerçekten. Ozanlık öyle işte çok zaten olur. ileri görmekle alakalı değil ama evet. belki e, görmek de gerekiyor demek ki bir şekilde aynen, görüyor aynen, kendini. Aynen. Oradan devam edelim mi hocam yine? Valla devam edelim şöyle şimdi... E, ekonomik durumundan dolayı yani hı hı. yetersizliğinden dolayı okuyamamış dedik ki şey de aklıma geliyor gerçekten bu insanlar bir de okusaydı ne olurdu acaba diye düşünüyorum işte geçen haftalarda neşiter tertaşı konuştuk hani okuyamıyorlar bunlar imkanları yok bu imkansızlıklar içerisinde bunları yapıyorlarsa gerçekten hani şeylerini yırtıyorlar resmen çemberi açıyorlar o dar olan çemberi yırtıyorlar kılıflarını ve gerçekten bir sanatçı duruşuyla kendilerini aşıyorlar dünyaya sesleniyorlar. Hani o çok çok daha güzel şeyler mi olurdu yoksa tersim olurdu bilemiyorum yani. <gülüyor> aslında ekonomik ve hani kültürel nedenler bir belirleyici bir şey ama ...Neşet Ertaş'ın hani şimdi anekdot yine kafama geldi. Şu anda hani aklıma geldi daha doğrusu. Hı -hı. Çok ilginç. O kadar yokluk içerisinde hani varlık olabilecek olan insanlardan bir tanesi ...Mahsuni'nin kendi de bir Hı -hı. şey var, anısı var diyor ki işte Ankara'da bir yerde gece yaptık, hı hı. organizatör paraları verecek bize, almış toplamış paraları kaçmış, bunlar otelde kalmışlar, hı hı. üzülüyor mahsuni, şaşırıyor, yani nasıl olacak parayı da almadık, kendince o kendi tarzında mahsuni küfürler ediyor vesaire. Neşat şaşırıyor, hiç üzülmüyor. Hı hı. diyor ki ya boş ver diyor, Alışın. kardeş diyor hani yani önemli değil diyor, hı hı. ya nasıl olur diyor, kaldık burada diyor, otel parasını demince diyor çıkartıyor, 300 lira parası var o zaman. Neşet Ertaş'ın. Diyor ki bak diyor ben 300 liranın paramı aldım diyor. Bu 150'si senin diyor. Hmm. 150'si benim diyor. Kendi parasından veriyor. Hatta sazların parasını da kendi parasından düşen paradan veriyor. 20-25 lira gibi para kalıyor. Yani gerçekten de Mahsun o zaman diyor ki ya bu ben hani hep sisteme karşı işte diyoruz ama Neşet hmm. Ertaş yani gerçekten ...bu dünyanın insanı değilmiş. Ozanlar da böyle onu anlatıyorlar. Evet. Mulis Akarsu da gerçekten yani o zaman... E, ...hani anlattığınız ekonomik nedenler... ...kültürel nedenler evet. olmasa bile... ...bu dünyanın insanı değil onlar. Yani çok eser vermeleri... ...insan sevgi işlemeleri, karacı olanlar... Olsalar zaten evet. bunları yazamazlar. Bu kadar duyarlı insan olamazlar. Hani bu kadar e, duyarlı... ...insan... E, ...olmamış olsalar... ...yazabilirler mi? O şiirler çıkmazdı herhalde. Mümkün şu, değil. Ben de öyle düşünüyorum. Dördükler... Yani söylediğiniz esere göre de evet. yani dinlediğimiz zaman hala şu anda aynı duyguyu yaşıyorsak... Hı -hı. ...demek ki günümüzde kurtarıyor. Evet, sonra nasıl devam etmiş? <gülüyor> Hı -hı. Ee, bir şekilde e, Cemler'de zakirlik yapmış. Bağlamasıyla çalmış, söylemiş. Çalan biliyorsunuz orada Hı -hı. aşıklık geleneğini yürüten kişilere biz zakir diyoruz. Muhlis Akarsu. Ve küçük yaşlarda şiirler, denemeler yapmaya başlamış. İşte nefesler, deyişler yazmış. Ee, ama... Dediğim gibi etkisinden kurtulamamış e, Mahsun'un ve Davut hatta ilk başlarda Davut bol hançeresi vardır mesela onun kendine has bir üslubu vardır. Aynı üslup devam etmiş hatta onu taklit ediyor diyenler olmuş ama daha sonra onun etkisinden kurtulmuş ve kendi e, ne bulduğu kendi üslubuyla söylediği türküler ile artık kendisi bir ekol olmuş. Muhlis Akarsu kimliğini oturturmuş İlk albümü 1970'lere rast geliyor. 45'liklerini çıkartmış. Ve Hı -hı. değişik işte Ozanlar'dan e, değişlerin yer aldığı bir albümmüş bu. Ve çok da beğeni e, kazanmış. Sonra muhabbetler gelecek tabii yıllar sonra evet. onlara geleceğiz. Ama burada ortak hani baktığımızda Aşıklarda genelde e, sevgi, aşkı, insan sevgisini, işte Allah sevgisini işleyenler de var. Özellikle de bir de e, toplumsal yaraya parmak basan yani mesaj kaygısı olan ozanlarımız da var ki bunların başında mahsuni hep geliyor çok, diyoruz. Evet. E, Molisa Karsu daha çok sevgiye baz almış kendisine. Aşk Temel ana, ana taşı evet. Temel taşı sevgi, aşk. Günümüzün daha... karacı olan gibi. gibi. Evet, evet daha lirik. Ee, ona bir tane örnek söylemek istiyorum Eğer Tamam zamanımız olur olur, daha, müsaitse, iyi olur. Hemen, daha iyi olur Daha iyi olur mu evet, Erdem yok. söylerse mi daha yok. iyi olur <gülüyor> Kim, İkiniz de öyle hocam <gülüyor> Peki Yapmayın. nedir senden Çektiklerim deli gönlüm abd Abdal gönlüm diyelim Hadi bakalım. Çok Dinleyelim. severim bu sevda türküsünü Aslında kendisine Söylüyor orada gönlüğüyle Göz yaşımı döktüklerim, göz yaşımı döktüklerim, deli gönlüm, abdal gönlüm. Abda Akarsuyum bilemedim Bir kararda duramadım Ben sırrına eremedim Deli gönlüm aptal gönlüm Deli gönlüm aptal gönlüm Ben sırrına eremedim ben sırrına eremedim dele gönlüm abdal gönlüm Ben sırrına eremedim ben sırrına eremedim dele gönlüm abdal gönlüm ben akışlı işlem be, Ne güzel bir <gülüyor> yani türküdür. Katılmak da istiyorum, bozmamak için sesimiz zor istiyorum şey. valla. Gerçekten Bu çok güzel. Bu da çok severek okuduğum evet. bir türküdür. Çok güzeldi Erdem gerçekten. Erdem'ciğim ne güzeldi açış yaptın, ne güzel de çaldın, harikasın. Sana bir türkü söyletmek istiyoruz. Evet. Biraz sonra ilerleyen zamanlarda hazırlıklı ol. İşte böyle sevda türküleri de var Celal abi gördüğün gibi. Hani yoruldum yorgunum gibi hani zalım feleğe de çatan türküleri de var işte sisteme eleştiren Türkleri de var bir de böyle gönlüyle uğraşan kendi sevdası kendi, evet kendini böyle işte niye niye diyor deli gönlüm yani e ama gönlü bu evet öyle tabii. Ne, nedir olan bu senden çıktın gerçekten evet. çok güzel yas bu şimdi o döneme dönersek yine tekrar esasında Hı -hı. hani bir de Türkiye'deki o konjüktürü bahsettim ya açılışta da söylediğim gibi şimdi o çok önemli niye ee, şimdi gelişme o bölge içerisinde Amerika, Amerika Birleşik Devletleri şu andaki gibi barış gönülleri adı altında oldukça önemli etkileri olan birlikler gönderiyor. Yani siviller gönderiyor açıkçası. Hı hı. E, o 1955'li yıllardan bahsediyorum. E, bugünümüze kadar da hani gelen etkisi var bunun. ABD sosyalist blokun gelişmesine kendine yönelik bir tehdit olarak algıladığı için bunun karşısında da bazı ülkeleri öncü karakol olarak ...kullanmayı amaçlıyor. Türkiye'de Sovyetler Birliği ile karadan ve denizden ...komşu olduğundan ABD için ...o zaman bile bakın bahsettiğim dönemde ...önemli bir ileri karakol görevi ...üstlenebilir diye evet. e, Türkiye'ye ...bu gönülleri gönderiyor. Peki bu ABD tarafından özel ...yetiştirmiş uzmanlar barış gönülleri ...adıyla Türkiye'ye geliyor ama barış gönüller ...ne yapıyorlar biliyor musunuz Türkiye'de? Hı hı. Feodal, etnik ve mezhepsel ...yani Alevi, Ayrıdıklar. Sünni, Aha. ...Türk, Kürt ayrışımını yön olduğu bölgelere giriyorlar. İşte evet. doğuya, iç Anadolu'ya, güneydoğu Anadolu'ya o bölgelerde çalışıyorlar. Yani o, o şimdi otoburlar o, o, yani, o zamandan tabii tabii o zamandan tabii yani evet, barış gönüllüleri diyorlar yani. Çünkü nifar. yumuşak kararın orası. Yani bu evet. ülkede ulusal kurtuluş savaşını yapmış bir yapıda... Başka net nasıl burayı ele geçirebiliriz? Yani bunu nasıl kullanabiliriz daha doğrusu? İlla savaşta yapmanız gerekmiyor bu hı -hı. Ya, kendi adına kullandırması için. Diyorlar ki ya meslepsel bir şeyle yapabiliriz ya da Kürt Türk vesairesiyle ya yaparız diyorlar. Evet, bunlardan birisi. Onlar da hı -hı. gerçekten de barış gönülleri geldiği dönemlerde de o zaman dünyaya da bakmak gerekirse yani 1950 yılında Kore'de yani o zaman da Kore'ye biz NATO'ya girmişiz. Kore'ye asker gönderiyoruz. Yani şimdi 17 Ekim'de önemli bir tarih ilk defa. Bir savaşına asker gönderdiğimiz bir tarih o anlamda da. E üstelik Vietnam 1965'ten 1970'e kadar Amerika Vietnam'dan çıkaramıyor. Güney Vietnam, Kuzey Vietnam ayrılmasından dolayı içinden çıkamıyor. Kendi o ülkelerindeki olumsuzlukları görmeden Türkiye ya da işte az gelişmiş olan ülkelerdeki ileri karakol rollerini yap yapabileceği modeller arıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla da mezhepsel anlamda da işte bir bölümü yani sonra ileride senin anlatacaksın, gireceksin. E, bakıyorlar. Malatya'da, Sivas'ta, Maraş'ta, Çorum'da çalışmaya başlıyorlar. Bunlar sana önemli bir şeyler hatırlatabilecek şehir isimlerini saydım. Evet. Çünkü Malatya, yani dediğimiz yerler... Alevi ve Sünnilerin çok yoğun olduğu, yan yana yaşadığı illerimiz ve başarılı işte. olmuşlar evet, mıdır? Evet, tabii ki. Olmuşlardır. Tabii. Çünkü geçmişe Çorum, dönelim, Çorum, Malatya'da katliamı tabii. da önemli. İlk 1968'de başlıyor. Malatya katliamı pek anlatılmaz. Ama sonra Çorum... ...Maraş ve Sivas, Sivas en son, en son anlatılan evet. şeyler. Hı -hı. Bunlar da önemli bir provalardı. Evet. Yani bakıldığı zaman Malatya, Kahramanmaraş, Çorum ve en sonunda Sivas'ta yapılıyor. Hı -hı. Bunlar niçin yapıldı, nasıl yapılıyor? Biraz önce söylediğim gibi... ...yani senin benim vasıtamla olacak şey değil, halklarla alakası yok. Provokasyon hazırlanacak devlet Tabii. eliyle oluyor. Yani ileri kara koronu verilen seçilmiş hükümetler vasıtasıyla yapılabiliyor. Ve o dönemde de aşıklar da ozanlar da işte biraz önce söyledin 70-80'li yıllara kadar Mulise Karsu Hani kendi e, şeyini tarzını bulamamıştır dedin doğrudur. Çünkü o dönemlere kadar da bu isyan görünce e, mahsuni'den etkileniyor. Mahsuni gibi sistem karşıtı bir şeyler söylemeye çalışıyor. İşte Pisudandan söylüyor. Hı hı. Evet. E, Davut yapıyor. Hani taklit ediyor. 80'den sonra evet. da farklı bir noktaya geliyor. Tabi sevda türküsü söylemek biraz şey olur tabi Tabii ki yani hani pembe bulutların üstünde geziyor. Yani bir şey görmemiş gibi yere, olursun. Yere basmıyor derler yani insana. Dolayısıyla önce onlara hani... ...yaraya parmak basmak gerekiyor. Evet bir Türkiye arası. Ee, o zaman hocam. şöyle diyelim hani Amerika dedik madem öyle... ...ıla evet. kulluk yakışır mı desin, desin... ...Erdem. Değil mi? Tam da ona böyle... ...gönderme olsun o Türkiye'ye. Evet. Erdem söylesin ona. Evet. Evet. <gülüyor> Gel kardeşim ayrı gezme Kula kulluk yakışır mı? zalıma boynunu eğme Kula kulluk yakışır mı? Yakışır mı? Yakışır mı? Zalıma boynunu eğme Zalıma boynunu eğme Kula kuluk yakışır mı? Satsizde bile bile Dura dura döndükseyle Yirminci asırda bile kulak kulluk yakışır mı? Yakışır mı? Yakışır mı? Yirminci asırda hele, yirminci asırda hele Kula kulluk yakışır mı? Kar su darda kalsa Dünya halkı hep ölse de Bunun sonu ip olsa da Kula yakışır mı Yakışır mı Yakışır mı Bunun sonu İp olsa da bunun sonu ip olsa da kula kulluk, yakışır mı yakışır mı? Evet ben alkışlamak istiyorum arkadaşıma. Harikasın evet. çok güzel çok dertli. Ağzına sağlık sazına sağlık. Çok, çok güzel olan evet. bir türkü gerçekten kulakulluk yakışmıyor. Evet Celal abi ne diyelim nereden devam edelim? 80'den sonrakine evet, ee, kendi buluşuna gelmişti. Sanatçı duruşuna gelelim. Evet. Ben sonra da yine e, siyasal anlamdaki şeyini tamamlayayım istersen. Tamam yani aslında böyle çok e, detaylı bir çalışma da yok açıkçası. Hı -hı. Ben mesela dün biraz baktım. interneti de dolaştım. Melih Duygulu bu Hı -hı. anlamda araştırmacı kimliğiyle karşımıza çıkıyor sağ olsun Hı -hı. Melih Hocamız. Ee, ...hani özel hayatıyla ilgili çok büyük bir detay bulamadım açıkçası. Hani ha, bizi çok ilgilendirir? Aslında hani ozanların özel hayatı çok da ilgilendirmemeli bence. Ama hani özel hayatı işte yaşadığı öyle... sosyal çevre, kültürel Hı. çevre... ...sonuçta o sanatçı kişiliğine de etkiliyor. Hani onu etkileyen kısmıyla biz daha çok el tabii, alıyoruz. Tabii zaten işte öyle yaşadığı bilgi. bilgi verdiğim şeyler Aha. de ona yönelik esasında. Ee, ve hani karşıma özel hayatıyla ilgili böyle çok etkileyici... ...yaşanmanı etkileyici, sanatını etkileyici çok... Bir şeyde bilgiye de rastlamadım açıkçası. Sadece e, önce Leyla isminde bir eşi var. Onunla evlendiğini biliyoruz. Ondan üç çocuğu oluyor. Daha sonra da Muhibbe Hanım'la yani beraber en son hayatını kaybettiği Hatay, eşi. Hatta Sivas'la katliamında evet. Sivas'da, evet Sivas'da beraber e, vefat ettikleri eşinin de Hı -hı. ikinci eş olduğunu biliyorum ama... Hani bunun üzerine ne başka bir Hı -hı. özel hayatı ile ilgili çok bilgim yok. Eğer yanılıyorsam da buradan <gülüyor> o kadar da şey değil Afşova diyoruz. Gibi. İşte 70'lerde bah başlamıştı dedik. Hani Hı -hı. E, ne diyelim profesyonelce yani plaklar yapmaya. E, ama şimdi şey de var mesela e, Ozanların işte bulundukları kültürden kopup geliyorlar İstanbul'a ve İstanbul'da farklı bir kültürel ve sosyal bir çevre var. Orada onları bekleyen işte zorluklar var. Onlarla mücadele ediyorlar bir taraftan e ekonomik sıkıntılar var karınlarını doyurmak zorundalar. Yani hani ticari keşke düşünmemiş olsalardı da hani bazı şeyleri de yapmamış olsalardı. Keşke de hep e, bu geleneği devam ettirseler. Hani sadece yazsalar, çizselerdi ama mecbur kalıyor maalesef dediğiniz gibi devleti eleştiren adamı devlet tutup da sen burası sana işte ayrılmış bölüm burada çalış ya da bir memuriyet vermiyor tabii ki. Dolayısıyla onunla da ayr ayrıyeten savaşıyor. Yani ayrı bir işleri dolamıyor. Hani evet. Bu insanların ortak özelliğine baktığımızda öyle de bir sıkıntıları da var. Mecburen ne yapıyor? İşte plak yapmak zorunda. İşte bir yerlerde çıkmak, kendi sesini duyurmak ve oralardan para da kazanmak zorunda. Böyle de bir durum söz konusu. Aynı güçlükleri Muhlis da yaşamış. Yani işte planı yapmaya çalışmış, satmaya çalışmış. Ee, 80'lerden sonra muhabbet serisi karşımıza çıkıyor ki muhabbetin oluşmasında... Fikir babası da Muhlis Akarsu'dur. Yavuzanlarla i̇şte beraber. Tabi Ar Arif Sağ Musa gibi, Eroğlu. Yavuz Top gibi, Musa Eroğlu Hı -hı. gibi gerçekten babası yani halk müziğinin duayenleri diyoruz şu anda. 80'lerin çatısını oluşturur. Halk müziği çatısını bu isimler. Şu anda da çok önemli isimler olduğunu Şimdi düşünüyorum. dinleyicilerimizden bazıları muhabbet deyince belki bilmeyebilirler. Muhabbet adı altında çıkardıkları kasetlere verdikleri isimler onlar. Muhabbet bir, muhabbet iki, muhabbet beş seridir o. Evet, takip Benim edenler bilirler evet. ve gerçekten arşiv niteliğindedir. Herkesin evet. evinde olması gereken. O zamanlar kaset varken vardı bizde. Evet. Yani çocukluğumuzda, gençliğimizi hatırladığımız. Ama çok il ilginç bir şeydi o. Ee, bütün e, muhabbet serilerinde Hemen hemen olmazsa olmaz Musa Eroğlu hepsinde var. var İn, i̇ncelersek evet, yani var. bilmiyorum benim aklımda Hı -hı. kalan hepsiyle var. Yani Aref Sağ'da da var, Yavuz Top'ta da var. Hani yapabildiği evet. hatta sonra geniş e, güler, dumanla karışık yaptıkları var. Hani hepsi onların içinde bile Hı -hı. var hani Hı -hı. Musa evet. Sen o de hatırlar mısın nereden? Dinledin mi bunları? <gülüyor> Sen denk geldin Ancak mi ona? onlar internetten dinlemişlerdir Aa, mutlaka. Neyse geldinler <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> İşte evet. o albümlere giriyorlar. Onlar bayağı bir tutuluyor, bayağı bir satıyorlar. Ee, aynı zamanda işte yardımlaşma gecelerine, derneklere sürekli katılıyorlar. Mesela Hacı Bektaş'ı Anma Derneği'nin o tarzda konserlere çok çıkan, çok da yardımlaşmaya da açık olan bir ozanımız Muhlis Akarsu, Hemen hemen her etkinlikte çağrıldığı zaman giden, sesini duyuran, deyişlerini söyleyen e, bir ozanımız. Evet. İşte dediğim gibi konu olarak da şey, e, uslub olarak da 1980'den sonra kendi uslubunu kendi tarzına oturtmuş bir Ozan. Onun haricinde bir de o arada e, hapse girmişliği de var. Hı -hı. Ondan sen bahseder misin bilmiyorum. İşte düşüncelerinden dolayı tabii ki yani Türklerin... gibi. Evet e, Mahsuni de biliyorsunuz. Sistem onun gibi. karşıtı Aynen öyle. Yaşanan... Mutlaka bir içeri girmişliği Hı -hı. oluyorlar. E, sisteme eğer karşıysanız bir şeylere... Yanlış giden bir şeylere işte parmak basıyorsanız burada yara var diyorsanız eğer aniye dedin diye hemen gelip hadi gel bakayım sen burada biraz daha dinlen diyorlar ona. Öyle Şimdi biz de çok konuşmasak mı acaba? <gülüyor> biri, yok o zannetmiyorum. <gülüyor> Peki. O, artık e, 21. yüzyılda bunların konuşulması gerekiyor artık çok şey konuşuyoruz. E, zaten biraz önce de söyledin hani şeyle var e, gecelere falan çağırılıyor diye Hı -hı. derneklere e, ne tesadüftür ki? 2 Temmuz'da 1993'te Pisutana Aptal Alma Şenlikleri adı altında çağrılan ozanlar, aydınlar, sanatçılar ve yazarların olduğu e, grubun içerisinde evet. e, Monisa Karsu da vardı. Biliyorsunuz o orada 35 can öldü. 35 canın içerisinde de Munis Akarsu evet, da vardı. Var. Şimdi ben hani biraz önce anlattım bir kronolojik e, süreç geçirmiştim. ya. E, daha doğrusu bakayım dünyaya ve Türkiye'ye bakmıştık. O dönemde de yine e, bu, buna o gözle baktığımız zaman e, tek başına yapılamayacağını, bir provokasyon örneği olduğunu madem akıttığım çünkü biz canlı yaşadık Hani o dönemi evet. gençler e, mutlaka arşivlerden incelerler bakarlar. Birçok çok e, bir bildiğim usta gazeteci ve yazar da Arşi, ...belgesel yaptılar onlarla ilgili. Yani iyi Can Dündar'ın mesela bu konuda iyi bir çalışması var onu da inceleyebilirler. Fakat o dönemde e, ilginç hani çok fazla yerde geçti mi geçmedi mi bilmiyorum ama... E, ...Sıvas Belediye Başkanlığı'nı yapan kişi e, ne yapıyordu? Bütün Konya ve Kayseri yakın şehirlerdeki... Gençleri geleceği dediğimiz yani o tip gençleri getiriyorlar Hicret Koşusu adı altında Sivas'ta bir koşu düzenliyorlar pek onu pek yerde okumamışsınız yani evet Hicret Koşusu adı altında koşu düzenleniyor yani, ve bu koşuyu için çağrıldıklarını söyleniyorlar. Yani önceden bir toplantı organize edildi biliyoruz. Hayır yani işte organize ilk zaten ilk devlet eliyle hazırlandığını evet. diyoruz ya devletin adını ne koyarsanız koyun işte bu belediye başkanı oradaki olan güçler vesaire hı hı. falan evet. ve o dönemde işte ayrı bir şekilde benim bildiğim yine katliamdan birkaç önce... ...Sivas'ta Özel Kuvvetler Komutanı'na bağlı bir birim oluşturmuş. Bunlar bir şeylere hazırlandığının açık bir göstergesi ama neydi belli değil. Madımak Oteli yakınlarında belediye tarafından yeni kaldırım yapılacağı bahanesiyle... ...kamyonlarca taş yığıldı mesela. Onlar hani diyorum ya e, sözde... tesadüftür ki. Ne tesadüftür ki öyle olmuş... Ve o an Galyana gelip hani insanlar toplanıp taşa almışlar atmışlar. Böyle hı -hı, anlatılan hı -hı. bir hikayedir bu. Evet. Hiç alakası yok. Kontrgerilla ve gerici faşistler tarafından planlanmış bir yapı. Ama bu yapının özelliği bak ordu var. Oradaki benim bildiğim e, Tugay öse, özellikle yani çok yakın bir mesafede 6000 bin asker var. Tugay komutanlığında e, polis, vali herkes görevini yapmış bence. Çünkü hiç dokunmamışlar. Hiç müdahale etmemişler. Ee, sadece bu da değil hani o döneme bakıyoruz ben şimdi Mulis Akarsu'yu konuşurken o dönemi de anlatmak istiyorum çünkü o dönemde yaşananlar e, ta başındaki Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan DYP-SYP hükümetinin başındaki isim e, Tansu Çiller... Şey, İçişleri Bakanı Mahmut Gazioğlu ki e, bunların gafları da var inanılmaz bir şekilde. Ne diyor Süleyman Demirel biliyor musunuz? Olay müferit diyor ağır tahrik var diyor. Bu tahrik sonucu Halk Galyan'a geldi. Güvenlik kuvvetleri ellerinden geleni yaptılar. Karşılıklı gruplar arasında bir çatışma yoktur diyor. Bir otelin yakılmasından dolayı can kaybı var diyor. O bu kadar Onları bir türkü gönderelim mi? Gönderelim. Bakın ne demiş? Hadi bakalım. Akarsu ne demiş? Açığım yok kapalım yok dünyada. Hadi bakalım. Neyse ahvalim sorsunlar benim yerine gitsin inşallah. Evet, hadi bakalım Erdemcim. <gülüyor> Yok kapalım yok dünyada. Neyse ahvalim, sorsunlar beni. Hiç kimseye bebalım yok dünyada. İster sevip ister kızsınlar beni. Hiç kimseye bebalım yok dünyada. İster sevip ister kızsınlar beni. Gavur Müslüman, gavur Müslüman Duman ateş demek ateşte de duman Enel hak bağına girdiğim zaman ister kesip ister yüzsünler beni Enel hak bağına girdiğim zaman ister kesip ister yüzsünler beni Hey dost, hey dost, hey dost, yüzsünler beni Heyecan, heyecan, heyecan, yüzsünler beni Allah kul yaratmış, bir de benim, bir de benim Kimden kaldı benim, imanım dinim Ne şeytan tanırım, ne de pericin Konuşan insanı, görsünler beni Ne şeytan tanırım, ne de pericin Konuşan insanı, görsünler beni Hey dost, hey dost, hey dost, görsünler beni Hey yar, hey yar, hey yar görsünler beni Akkal suyun başa güldükten sonra güldükten sonra asra yok imiş. Öldükten sonra gönül tahtım harap olduktan sonra boş kuruhasıra sarsınlar beni gönül tahtım harap olduktan sonra boş kuruhasıra sarsınlar beni ey dost ey dost ey dost sarsınlar beni Heyecan, can hey can can sarsınlar beni dost, dost. Ağzınıza i̇şte sağlık. İşte bu da onlara Allah. gitsin. Abi, gitsin. Yakınlara gitsin Ne diyor. Tra Yeni tahtım harap olduktan sonra diyor. Boş kuru hasıra sarsınlar beni. Öldükten sonra hiç önemli değil. Bu dünyada ne yaptığımız önemli. Şimdi, Gerçekten çok güzel yazmış. Güzel demiş ama hani o dönemde trajik komik olan şeyler var. Hani onları e, anlatmadan geçemeyeceğim. Tansu Çiller'in söylediği çok şükür. Otel dışındaki halkımız bu yangından zarar görmemiştir. Hmm. Halktan kimsenin burnu kanamamıştır. İçeride alt değil. deyip e, tabii ölenler de çıkan yangından bu olarak ölmüşlerdir. Olayı bu kadar hmm. büyütmek yanlış diyor. Futbol yani. maçında bile bu kadar insan ölebiliyor diyor. Yani o zaman ki iç, bu yani. başbakanımız. İçişleri Bakanı da Çok büyük falan. bir ihtimalle otel sahibi kundaklamıştır hı. diyor. E Erdal Ünlü'nü de evet. o zaman da biliyorsunuz başbakan yardımcısı. yardımcısı. Yani güya elinden geleni yapmış ama ne yapsın yetkisi o kadarmış. E kimse inandıramadı. Şimdi Temel evet. Karamoğlu birinci derecede biliyorsun belediye başkanı. Fakat sonraki dönemde de ne hikmetse bir partiden e, ismi önemli değil milletvekili oldu. Hı hı. Sonra genel olan oradaki tugay komutanı yine Ahmet YüceTürk seyretti. Şevket Kazan yani o onların Yıkan, yakanların avukatlığını yaptı. Cafer Erçakmak biliyorsunuz itfaiyedeki olan önemli belediye meclis üyesiydi. Ne oldu biliyor musunuz? Bunlar iyi yerlere gelmişlerdi. Hayır bulunamadı <gülüyor> Arandı bulunamadı. Adam öldü. Sivas'ta yaşıyormuş adam. Köyünde yaşıyormuş. Adam bulunamadı. Öldükten hmm. sonra mezarında ancak bulunabildi. Yani çok ilginç <gülüyor> bir şey. Ben diyorum trajikomik olan <gülüyor> olaylardı bunlar. Pek <gülüyor> fazla yani, muhasebesi yapılmazdı ama çok e, bu konuda duyarlı olan toplumların istediği gibi e yurt dışında da örnekleri var. Bu tür katliamların yapıldığı yerler müze olur. Evet. Yani toplumun halkın vicdanında zaman aşımına uğrayan bir dava olmuştur Sivas. Tabii değil mi? Sivas davası evet. fakat bir türlü toplumda hani madem hukuken bir şey yapamadık ama gönüllerdeki olan yeri kurun e, Duyarlı Korunsun hale get get getirmek diye, evet, için de insanlar. utanç müzesi olması Hı -hı. gerekir buranın. Evet. Çünkü bildiğim kadarıyla sivil toplum örgütleri ve to e, o konudaki olan dernekler bunun için çok uğraştılar. Zaman aşımına uğramasını hani e, kabul e, edemediler. Yani, Çünkü evet. insanların gönlünde bu artık e, mümkün değil. Yani asırlar geçse de e, unutulmayacak. Kesinlikle. Onun için de önemli bir şekildeydi. E, Muli Sakarsu'nun... Hani durup dururken kendi şeyiyle, eceliyle, eceliyle ölmedi. ölmedi. Yani evet. bunları tabii, anlatmamızdaki tabii, neden tabii. de o yüzden zaten 1948 doğumlu, yani. 93 93 ölüyor. 93'te ölüyor. Çok yani e, çok genç bir evet. yaşta, 45-46 yaşında ölüyor. Yani, evet. yani çok da eser verebilecek çok, e, önemli bir... Hasret Kürtekin gibi mesela. Aynı, daha da genç üstelik yani. Evet, o dediğiniz gibi. Onun gibi, küç küçücük fidanlarımız orada hakikaten yanarak cayır cayır. ...hayatlarından oldular... Ee, ...zamanımız doluyor, ben buradan bakıyorum... ...teknik masaya, değil mi Suatçım? 10 dakikamız kaldı... Ee, ...daha söyleyeceğim de bir sürü türkü var aslında... ...ben ayırt da demiyorum, kocaman bir liste var önümde... E, ...Mulis Akarsu olunca Monisa böyle oluyor tabii... Evet, ki, yani. ...ki kesinlikle söyleyeceğim... ...özellikle de... ...istek de var, ey sevdiğim sana şikayetim var... ...mutlaka söyleyeceğiz... ...bir de ben teyzem için dağlar seni delik delik delerimi söyleyeceğim... <gülüyor> Üzgünüm. O zaman Türkiye'ye hemen geçelim. Hocam hemen kapanışı yapacağız. Sonra da kapanışı kapanışı yapalım. yapalım. İki evet. türküyü de söylemek istiyorum. Olur mu? Peki. E, teknik masa olur dediyse tamam. tamam. Saatçiğim buradan sana sevgiler. Erdem. Hangisiyle başlarsan. <gülüyor> Hikayetim var. Ne sevdin belline sevmedin. Ben de bir insanım bir de canım var. Ne sevdin belline sevmedin. Oy oy hayırsan oy oy salımsan oy oy ne diyeyim, oy oy. oy. Ne sevdin belli, ne sevmedin oy ay, ay, ay, ay, salımsın Ay, ay, ne deyim Ay, sen salımsın oy, oy ne diyeyim oy, oy, oy ne sevdin bönlün eshömedin oy oy hayırsın oy oy, salımsın oy, oy ne diyim Hayınsın oy oy salımsın oy oy ne deyim oy oy, oy. Ne sevdin belli ne sevmediğin oy, oy Hayınsın oy oy salımsın oy oy ne deyim oy oy Bravo Ağzına sağlık hocam. Evet, sağ ol Erdemcim. Hemen bağlayalım mı diğer Türkiye'de? Hı hı. Bağlayalım hadi bakalım. <gülüyor> Bir gözün Sen döndükçe ardın sıra Möllerim ölem ölem Möllerim ölem Duman dağlar Sen döndükçe ardın sıra Hocam, bu söyledim Teyzem özellikle istemişti onun için söyledim Diyelim ve kapanışımızı yapalım ee, Ben herkesi ve saygıyla selamlıyorum Tekrardan gider ayak ee, Ve diyorum ki Sivas'ta kaybettiğimiz Başta Muhlis Akars olmak üzere Tüm canlarımızı Tüm e, ozanlarımızı Ya da oraya her ni niyetle gitmiş Kim olursa olsun Bütün canlarımızı ruhları şad olsun Mekanları cennet olsun diyorum Sağlıcakla kalın. Evet, e, Sayın Radyo Havan dinleyicileri. Bu haftada Muğris Akarsu Ozan'ımızın ses dokusunu, müzikal tavrını en iyi ifade eden örneklere yer vermeye çalıştık. Muğris Akarsu'nun eserlerini dinledikçe gerçekten de Akarsu gibi çağlayan sesini hissedecek ve onu sevgiyle anacağız. Ruhu şad olsun. E, Kurban Bayramı'nda burada bizi dinleyenlere şimdiden bayramlarını kutluyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın diyoruz. Türküler ve Yaşam Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgi Can Dalga